kaç tane akrabayı e, e, banka kredisiyle ev almışlar. Hı hı. Biz ise onların evlerine haramdır diye e, gidemiyoruz. Onlar e, banka kredilerini kendi kazançlarıyla veriyorlar. Bize yedirdikleri yemekler ikramları da kendi kazançtan oluyor. E, bize onların yemekleri haram olur mu olmaz mı rica ediyorum. Allah'a Sağ olun efendim. Hayli akşamlar diyoruz. Buyurun Öncelikle hocam. şunu söyleyeyim. Faizli kredi kullanarak ev alan Müslümanların bize ikram ettikleri helal mı haram mı deyince bu konunun iki boyutu var. Birisi faiz çekmek. Faiz, faizli kredi çekmek. Faiz, İslam dininde haram olduğunda şüphe var mı? Yok. Yok. Peki günah olduğunda şüphe var mı? Yok. Öyle bir günah ki Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri kendisine ve peygamberine savaş aşmakla eş değer buluyor. Yani Allah'a ve Peygamber'e savaş atan kişi ne kadar günahkar olursa, zaruret olmadan faiz alan kişi de o kadar günahkar olur. Tasvir bu. Tamam. Hal böyle olunca Müslüman ne yapamaz? Zaruret olmadığı müddetçe faizli kredi çekemez. Bunu ister ev almak için kullansın, ister dükkan açmak için, ister iş açmak için, isterse bineceği taksiye almak için olsun. Bir zaruret olursa, zarurete binaen, en az, en asgari işini görecek kadar miktarda kullanabilir. Ama böyle bir zaruret yoksa, o zaman Müslüman faiz muameleden uzak duracaktır. Ama durmadı diyelim. Bir günah işledi. Faiz alarak günah işledi. Faiz alarak işlemiş olduğu günah, o evi kendisini haram eder mi? Etmez. Bu. Niye etmez? Çünkü almış olduğu meblağ, evet faizli bir mebladır ama, Para tayin ile tayin etmediğinden dolayı kişinin sırtında bir borçtur o. Ve kendi öz malıyla ne yapar? O faizi öder. Götürür faizi öder. Dolayısıyla faizle alınan ev, kişinin helal malıyla almış olduğu kadar bir mülkü olur. Bak işlem yanlış. Faizde ev al Faiz çekerek ev alması yanlış. Faiz bölümü yanlış. Ama bu yanlışa düşmesine rağmen kalkmış bu aldığı para ile, Ev almışsa o ev onun mülkü olur mu olmaz mı? Onun mülkü olur. Niye? Çünkü faiz bir paradır. Para da tayinle tayin etmez. Dolayısıyla da bu geri ödemesini yapıyor. Helal malında, öz malından, ödeme yaptığından dolayı bu ev onun mülkü olur. Efendim ben üç gün sonra tövbe ettim, pişman oldum. E ben bu evi faizle aldım, satayım o zaman. Satmayana gerek yok. Çünkü o sizin öz mülkünüzdür. İşlem yanlıştır. Ama ev sizin malınızdır, mülkünüzdür. Burada oturabilirsiniz. buradan misafirlerinizi kabul edebilirsiniz. Burada misafirlerinize ikramda bulunabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi gelelim ister evi kendi öz malıyla alsın, ister faizli kredi kullanarak alsın. Bu insanın yapmış olduğu ikram nedir? Biz burada, biz burada bakın işlem yanlış ama ev kendi malı olur dedik ya. Burada şuna bakarız kişinin kazancı nedir? Eğer kişinin kazancı %50'den yukarısı helalsa biz bunun ikramlarını helal kısmına niyet ederek kabul ederiz. Ama %50'den fazlası haramsa hmm. %50'den fazlası haramsa bu kişinin ikramını uygun bir uslu ile reddederiz. Hmm. İşte rejim deyip efendim işte ham yok vesaire gibi kırıcı olmadan, kırıcı olmadan Peki tamam, tepkimizi belli etsek acaba nasıl olur e, hocam? Tepki belli edeceksin. Bunun yolu tam evine gittiğimizde, ziyarete gittiğimizde değil, işlemi yapmazdan önce olması lazım. Hmm. Çünkü testi kırıldıktan sonra tövbe etlenir. Tövbe et. Tövbenin yolu da nedir? Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerinden af dilemesidir. Af dilemesiyle beraber imkanı da varsa, taksidin faizli kalan kısmını tamamını ne yapması? Götürüp kapasılmaz. İmkanı yoksa normal taksitlerini zaman içerisinde ödeyerek, bu vebalden de ne yapar? Hem tövbe eder hem de öder ve çıkar. Ama onun kazancı, kazancı helalından geliyor ise ve bu da yüzde fazla ise biz o kardeşimizin ikramını alırız. Kazancı yüzde 50'den fazlası haramsa veya tamamı haramsa işte burada biz ikramı kabul etmeyiz ama kırıcı da olmayız. Uygun bir üslupta, normal bir üslupta o insanı ne yaparız? İkramı reddederiz ve böylece haram bir gıdayı Kıdayı vücudumuza indirmemiş, haramla vücudumuzu beslememiş oluruz. Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bilirsiniz. Aşırayı evet. mübeşşir eden bir insandır. Peygamberimize geliyor diyor ki, Ya Resulallah, dua et de diyor, duası kabul olan insanlardan biri de ben olayım diyor. Müstecaput hmm. davet diyor eskiler, yani duası kabul olan. Dua ettiği vakitte duası kabul olan insanlardan biri de ben olayım diyor aleyhissalatü vesselam, ey saad, duan kabul olmak istiyorsan diyor, yemeğini helal yap diyor. Gıdanı helal yap diyor. Evet. Diğer bir hadiste de kişi diyor, ellerini kaldırmış dua ediyor Allah'a. Ama me'keluhu -me haram, meşrebuhu haram, fe enna lehu diyor. Yediği haram, içtiği haram, işte giydiği haram. Allah böyle kişinin duasına nasıl icabet eder diyor. O nedenle, Müslüman, vücudunu ve kendisini veya ailesini beslerken ailesinin müstecabut dava, duası kabul edilir. Kişilerden olmasını istiyorsa kardeşim evine veyahut da boğazından aşağıya haram lokma geçirmemeye gayret edecektir. Evet.